Carrmanjei n-să-nspuni n-aioc când sevii Sămăișoară marjei n-să-nspuni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 savaça ha ispolla dahr nerediş koşulu Şansla Allah, dayın dağa o hayi. Somreza ta ta la, gel Sevgi dostlar hepinize merhabalar Tuna'nın biri yanından saygılar sevgiler yolluyorum hepinize. Mamak Eketencoğlu ben. E, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın biri yanı başladı. E, dün akşam şöyle bir duyuru yaptım size. Stalin'in emriyle 1944 Mayıs'ında e, vatanlarından edilen, sürülen, sürgüne uğrayan e, Çeçenlerin, Karaçayların ve Kırım Tatarlarının türkülerini dinleteceğim. Evet, e, bu duyurucu çerçevesinde hazırlıklarımı yaptım ve ilk parçamızı dinleyerek başladık. E, aslında birçoğumuzun az çok hakim olduğu bir konudur. E, Mayıs ayların Mayıs ayları geldiğinde Çerkezler, Çeçenler, Kırım Tatarları e, 20 Mayıs civarında uğradıkları korkunç e, sürgünü bir şekilde hatırlarlar, anarlar. E, çeşitli törenler yaparlar. Her ne kadar e, o hal bu sene ihtiya e, izin verdi mi bilmiyorum ama kafalarda bu hep e, vardır. Mayıs ayı e, bu anlamda e, tehlikelidir. Aynı zamanda e, 1864 yılı da Konuşulur. Çerkezlerin e, Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına e, göç ettirildiği, zorla göç ettirildiği e, bir anlaşma söz konusudur. Bugün ona girmeyeceğim. E, geçtiğimiz yıllarda çeşitli vesilelerle e, Çerkezleri, yani Çeçenler dışındaki, hatta Çeçenleri de içeren e, Kuzey Kafkasya toplumlarının pek çoğunu Osmanlı topraklarına dağıtan bu korkunç Anlaşmaya değindiğim olmuştur Geçtiğimiz yıllarda Evet Valit e, Valit yazmışlar e, Muhtemelen Velit bu Arapça e, Bir isim Zaten Ve genel olarak e, Çeçenlerin e, Diğer Kuzey Kafkasya Halklarına göre daha Dini bütün oldukları Bindir hep e, isimlerde de bu anlaşılıyor Velit de Gayev çok önemli bir e, çağdaş. Ozan Pandir çalıyor. Bir nevi Tambura gibi, e, Bulgar Makedon tam burası gibi küçük, iki telli e, bir çalgı bu. Tabi e, ustası eline aldığı zaman çok maharetli sonuçlar çıkarabiliyor. Ve e, akumpanya çalgısı olarak kullanılıyor. Hem e, halk çalgı orkestralarında kullanılıyor hem de tek başına bu tarz e, Bartların, ozanların e, kendine eşlik ettiği bir çalgı olarak karşımıza çıkıyor. Yani akordiyon çalıp söyleyenler de var tabii ama daha çağdaş bir olgu bu akordiyon. Her ne kadar e, en az hatta bugün söyleyebiliriz ki akordiyon eee pandirin yerini çoktan fazlasıyla aldı. Biraz unutulan bir çalgı haline geldi. Ama e, genç müzisyenler hala Pandiri çalıyorlar ve e, e, Dagayev gibi e, ozanlar da <gülüyor> e, onun eşliğinde söylüyorlar. Şimdi tabii e, Çeçenci literatüre hakim değiliz Çeçenci bilmiyorum. Ama sürgüne uğrayan bir toplum olarak e, eminim ki sürgünle ilgili çok türkü yazılmıştır. Kırım Tatarlarının var o dili az çok anladığımız için onu biliyoruz. Ee, ama eminim ki çeşenlerin de vardır dil bilmeden tamamen müzikal temellere dayanarak bir seçim yaptım şimdi iki örnek daha dinleyeceğiz Velit Dagayev'den e, Ozan Velit Dagayev'den iki çeşen türküsü daha dinliyoruz. Körkü zağlan ayça bugün düğaptadı. Allah rabbim yoktu boy sak bir metni kolu teniştip avta mı altın ak pir bitkünün Bir pakta ne teri budgettanım görünsün de poşu gözümü pahta ay apero Allah körkü zengin yoktu boy Kerah ha'ita purosh v'ler tihat sa Yeshosh. So b'ezon lekhnu u'hu na satu shosh v'eshvel u'hu na. Kerah sobara le'parso vovu l'sadeqas. So b'ezon lekhnu u'hu na agos hafsati inu deslogu qot tashu lahti chaws yesus gojuli de ati gursavay lahta ber katsayiqus ahliqus el de Sazamı, sazim bir tahsüm o. Ma khayta bartala abtawastay mihtadi qaraq belavas Isulama sarode zadudu tasulush qalqana Evet Çeşen Ozan de Dagevi dinlettim önce sizlere. Ee, 1941'de bilenler bilir. Almanlar tabi e, eski Sovyetler Birliği topraklarına hızla dalıp e, Stalingrad önlerine kadar geldiklerinde ve 42'de kuşatma başladıktan sonra e, müthiş savaşlar yaşandı. 43 yılının ee, Mayıs'ında ya da Haziran'ında Stalingrad kurtarıldı. Ardından da Almanlar giresin geri e, Kafkasya'ya doğru e, tekrar sürülmeye başladılar. Ve işte 44'e geldiğimizde de e, Stalin'in emriyle Mayıs ayında e, Kuzey Kafkasya'da yaşayan pek çok halk e, Karaçay Türkleri, efendim Çeçenler daha sonra Kırım'da Tatarlar, Almanlarla işbirliği işbirliği gerekçesiyle tümden sürgün edildiler. 3-4 ee, günde trenlere doldurulup ee, Özbekistan'a, Ceyjeyri kavrulan Özbekistan'a e, gönderildiler. Ee, bu konuda çok şey yazıldı. Ee, ancak 90'lı yıllarda ee, ...şu anda aramızda olmayan... ...sevgili Fevzi Bilal... ...Türkiye'ye geldi. Şarkıcı... E, ...opera kökenli bir şarkıcı... ...ve yıllarca... E, ...Kaytarma adınıyla... ...Özbekistan'da kurulan halk müziği... ...topluluğunun yöneticiliğini... ...yapmış bir e, şahıstır. Bizzat... E, ...yaşadıklarını... ...bana anlattı. Trende... E, ...ölülerini aşağı atan... ...insanlardan bahsetti. Falan. Yani... E, Doğru hatırlıyorsam 34 doğumlu bir insandı. 34-35 doğumlu yani 9-10 yaşında <gülüyor> e, Neoluk bittiğini az çok anlayabildiğimiz bir yaştır. E, ardından yine şarkıcı Sabriye Erecibova e, hem şarkıcı olarak yaşadıklarını hem de e, sürgünü anlattığı otobiyografi yazdı. Türkçeye çevrildi mi zannetmiyorum fakat o otobiyografiden bu şekilde haberim oldu e, durum budur yani Almanlarla işbirliği gerekçesiyle bütün bir toplumun e, sürülmesi e, dünya için sanıyorum çok da yeni değil e, biz de yani Osmanlı'da 1915'te aynı şey Ermeniler yaptı e, ...çok büyük ölçekli halde yaptı hem de. E, 1944'te... E, ...Çeçen ve Karaçayların... ...miktarını, e, oranını bilmiyorum ama... ...sürülen Kırım Tatarlarının... ...yaklaşık 230 bin... ...olduğunu... E, ...biliyorum. 1988-89'a kadar... E, ...topraklarına dönemediler. Sonra çok ağır koşullarda... ...yıllarca yaşadılar çadırlarda şurada burada. E, Ukrayna yönetimine bağlıydılar. Yani aslında çok da büyük bir sıkıntıları yoktu. Ee, devlet en temel hakları onlara tanımıştı. Fakat iki sene önce birden bu e, yüzyıllara yayılmış kan uyuşmazlığı yeniden ortaya çıktı. E, Rusya apar topar Kırım'ı kendisine verdi. Evet. E, Çeçen müziği dinlemeye devam ediyoruz. Antoloji Folk müzik adında bir seri çıkardı. eski Sovyetler Birliği Devlet Firması Melodiya. Bu seri içinden Çeçenistan'a ait bir antoloji var. Orada oradan iki parça seçtim sizlere. Bir tanesi Su Kaynağının Yanında adını taşıyor. Diğeri de Çeçen Kızı. Bu tabii bizim Türk müziği literatüründe bildiğimiz Çeçen Kızı'yla alakası yok. Yalnızca şarkının adı. Çeşen kızı. kamelosh yartashka sohya jrabu nahka shka illash ta qayqosh shoda nhassos ytaraw nahka shka illash ta ak Hava şide maçta test Her zaman lo duruyor Hava şide maçta test Her zaman bir yazandı hoşŞdan آدا تاهني صدا خوش تو بيس نهشتو خلد كوريو آدا تاهني صدا خذك ما ضره دي Evet programın ilk bölümünde Çeçen türküleri dinledik 1944 Mayıs'ını Anımsamak için Şimdi e, Balkar Ve Karaçay Türklerine ait e, Geleneğini önem, En önemli koruyucularından bir ...şarkıcımız var ondan söz edeceğim... ...söz edeceğim sizlere... Öm, ...Omar Otarov... ...Omar Otarov'un... E, ...albümlerini yıllar önce... E, ...Türkiye'de yaşayan Balkar şairi... ...Kan Şavvi e, ...almıştım... ...radyodan benim için e, özellikle kaydetmişti onları... E, e, ...Kabardino Balkar... ...Balkar Cumhuriyeti Radyosu'ndan... ...şimdi Balkarlar ve Karaçaylar... E, Aynı kültürden geliyorlar. Bir şekilde Kafkasya'la ulaşmış e, Türk kökenli halklar ve e, 1944 Mayıs'ında onlar da Stalin'den nasiplerini alıyorlar ve sürülüyorlar. Şimdi sizlere Omar Otarov'dan şarkılar dinletmeyeceğim. Omar Otarov adına kurulmuş. Gençlerin kurduğu e, yeni bir topluluktan e, iki tane parça seçtim. Kafkasya'da adeta bölgenin folklorik haritasını çıkarma e, durumunda olan, çıkar, çıkaran rahatlıkla söyleyebileceğimiz Orat Recordings adlı e, firmadan e, gayet kendi imkanlarıyla e, ayakta durmaya çalışan bir firma bu. E, o firmanın e, yayınladığı, dijital olarak yayınladığı e, albümden dinleteceğim iki şarkı e, Lina Omar Otorovu adlı topluluktan yani ona atfen kurulmuş topluluktan iki tane e, Balkar şarkısı dinleteceğim. Bunlar eski şarkılar tabi. Omar Otharov genellikle e, çok eski şarkılar söyledi. Onun literatüründen onun repertuarından. E, Çerkez mitolojisi her topluma ayrı ayrı uyarlanmıştır. Bu da e, Balkarlara ait olandır. E, genellikle Yüzlerce yıllık şarkılar bunlar. Ee, savaş hikayeleri, aşk hikayeleri, türlü entrikalar. Ee, Kuzey Kafkasya'da genel olarak Nart e, mitolojisi, Nart hikaye, Nart destanı olarak geçen e, hikayelerin Balkarlara uyarlanmış halleri bu şarkılar. E şimdi Omar Otharov topluluğunu dinliyoruz geçeli uzun da daha kısa tağa der için o şimdi geldi günden arası mama dedim sandı der için oy nen varğan edim a, için, a, medim, a ulu teberdi Taş köprülinin konağa o aşma kalgandıda ah dince yazıldı damata ruha katlı neni sarnatdi uluttu o şimdi ne jetkili kelibur vallayim da kuruttu quqa bargansa dep ah men jaziqni qaytary bilti elimi devade de çon davat ile da mene suba yüskünə bilmem qamçı lətigənə menim orsalarım Majesni Ali ana karandaşım mağeri bila kaspotha O mam 30 adamla parayla ot tamam anam ne di geri meni xan qoşum atı toratdı oy toratdı da oy, attı. oy attı. altın tere qornatdı o attı da o attı O attı da o attı. Tütkamırın taşlı sırtan ko attı. Oy, oy atı Baça falan azıldıuzla nasıl sana attı. Oy sanattı da oy sanattı Oy sanattı da oy sanattı Azamat gerimini honatlım. Oy sanalım Azamat gerimini konatlım. Oy kanatlım da oy kanatlım oy kanatlım da oy kanatlım Kanatlımı minge nati saratı Oy sarattı arbasında altın tereg örnattı Oy örnattı da oy örnattı Oy örnattı da oy örnattı Tüp tamırın taşlı sırtan qaraydı Oy qaraydı baş çömpələdə yıldızlanı sonaydı Oy sanaydı da oy sanaydı Oy sanaydı da oy sanaydı. Çapraı kararı bolayı. Voy bolayı salkında yüzm atlı solu et Oy solu yet da oy soluyet, Oy soluyet, da oy solu Azamak gerimeni ham koşum. Voy ham koşum azamak gerimeni ham koşum. Oy han koşum oy han koşum. Oy han koşum oy han koşum. Oğla kesi kuyup kuygana altındı. Oy altındı. El içinde atay tılgan batırdı. Batırdı, batırdı. Oy batırdı da oy batırdı. Oy batırdı da oy batırdı. Oy batırdı da oy batırdı. Evet büyük şarkıcı. Omar Otarov adına kurulmuş. Topluluktan dinledik. Bir Orat Recordings yayınıydı bu. Ee, Balkarları böylece geçmiş olduk. Bu son bölümde Kırım Tatarlarından söz edeceğim. Size üç kuşak müzisyenden örnekler vermeye çalışacağım. Zaman yettiği oranda. Ee, i̇lk örneğimiz Aşır Usta'dan gelecek. İlk iki örneğimiz Aşır Usta 1920'lerden önce e, Ruslar tarafından kaydedilmiş e, ilk Tatar müziği kaydı. E, tabii aynı dönemde e, çeşitli kayıtlar var. İşte savaş esirlerini e, Almanların yaptığı kayıtlar var. Savaş esirlerinden 1915'lerde 16'larda. Ama bu kayıtlar Kırım'da yapılmış. 1915-16 civarında doğru anımsıyorsam. ...ama 20'den önce olduğunu biliyorum. Ee, o zamanın efsanevi sesi... ...Aşır Usta'dan yapılmış... ...14 tane şarkı içeriyor... E, ...elimdeki albüm. Tabii... ...Kırım müziği sonradan... ...fazlasıyla ilgi çekecektir. 40'lı yıllarda yine Berlin'e götürülen... E, ...Savaş Eseri... ...Müzisyenler tarafından bir dizi... ...Plak'ta kaydedilecektir. 40'larda. Ama 44'te... E, Sürgün gerçekleştikten sonra apar topar, uzun süre Kırım Tatarları müzik yapamazlar. 1955-56'ya kadar, işte Kuruçov döneminde görece evet. rahatlama olana kadar kendi müziklerini yapamadılar Özbekistan'da. 56-57 yılından itibaren de yavaş yavaş Özbekistan'da kayıtları yapılmaya başlandı. Hatta 57 yılında bugün de varlığını sürdüren Kırım e, Kaytarma Ansambul varlığını e, faaliyetlerine başladı diyelim. Aşir Üstü'den iki türkümüz var. Dediğim gibi gayredilmiş ilk Tatar şarkıcı bu. E, önce Bilmez Misin aslımı arkasından da meşhur Karga türküsü, uçmada kargam, e, tutarım seni diye günümüzde söylenen şarkının en a, arkaik hali bu. Aşırı Usta'yı dinliyoruz. Hadi <Gülüyor> Evet, çok de değerli kayıtlarda bunlar. Ee, Tatar müziğine ilişkin ilk e, profesyonel kayıtlar diyebiliriz. Yani bir Rus firması yapmış bu kayıtları. 14 şarkı olarak e, Aşır Usta'nın sesinden dinlettim sizlere iki parçayı. E, bundan sonra ikinci kuşak bir müzisyen tanıtacağım sizlere. E, İlyas Bakşiş, kemancı, orkestra şefi, şarkı yazarı, çok gönlü bir e, müzisyen, aynı zamanda da e, Özbekistan'daki Kırım müziğinin en üstte yer alan, en tepede yer alan e, isimlerinden biri Bakşiş yani soyadı. İlyas Bakşiş, e, eğer teknik bir sorunumuz e, yoksa ondan öncelikle iki şarkı dinleyelim, ondan sonra zaman durumuna göre devam edelim. Evet. ikinci kuşak müzisyenlerden Kırım Tatar Müziği'nin en büyük ustalarından İlyas Bakşış'ın şarkılarını dinliyoruz şimdi ee, enstrumental bir örnekle başladık ee, dikkat ettiyseniz büyük orkestra için eserler yazmış semfunk orkestra için e, eserler yazmış ee, ne klasik müzik kadar karmaşık ne de halk müziği kadar e, yalın Müzikler bunlar arada ama tabii ki e, Kırım Tatar müziğinin temel olarak e, orada yer aldığını görüyoruz zaten. Şimdi e, üçüncü kuşak müzisyenimiz Emre İsmailoğlu oldu ama ona zaman kalmadı. E, bunu da şu nedenle çalacaktım Emre İsmailoğlu. 1997 yılında ya da 98'de e, 1944 Dün tam tersi olarak e, artık sorunlar çözülmüş. <gülüyor> 90'larda e, insanlar Kırım'a dönmüş tekrar ve e, 90'lı yılların sonunda da Ömer, İzmail, Ömer İzmailov ya da İsmail bitiş büyüleyici gitarıyla Moskova'da bir konser yapmış. İşte bu konserden bir parça dinletecektim ama onu dinletmiyorum. Zaman kalmadı size borcum olsun. İki İlyas Bakşiş şarkısıyla Bitiriyoruz programı. <Gülüyor> Yas şarkılarından biriyle bitirdik. 1944 Mayıs'ında e, yurtlarından sürgün edilen herkese e, onların çocuklarına daha doğrusu e, selam gönderiyoruz buradan. E, aynı zamanda da hem dünyada hem ülkemizde birlikte yaşadığımız halde toplumun dışı hale getirilmeye çalışan, toplumdan uzak tutulmaya çalışan birçok e, Herkese de buradan selam yolluyorum. Kendimize de yolluyoruz. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 40 40 0212 343 4040 numara telefondan bana ulaşma şansınız var. Bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanimberiyani.blogspot.com adresinden istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere selam ve sevgiler Selahattin'e de teşekkürler. Samae <gülüyor> shara